Böyle daha başka bazı yeni nutuklar çekiyor, bu da kaynananın ağzını kapatıyordu. Hem zaten Emma artık kaynanasının öğütlerine uymaya pek de istek. bir gülümseyişle karşılık vermişti kadıncağız bir daha bu konuya değinmemişti emma güç beğenir onu bunu tutturur bir kadın olmaya başlıyordu kendisi için yemekler pişir diyor sonra bunlara el bile sürmüyordu bütün bir gün sadece süt daha ertesi günde fincan fincan çay içiyordu Çoğu zaman sokağa çıkmamakta inat ediyor, derken boğulur gibi oluyor, pencereleri açıyor, sırtına ince giysiler geçiriyordu. Hizmetçisini iyice haşladığı zaman ona armağanlar veriyor ya da onu konu komşuya gezmeye gönderiyordu. Kimi zaman da kesesinde ne kadar bozuk para varsa yoksullara dağıtıyordu. Aslında hiç de yufka yürekli bir kadın değildi. Başkasının derdi onu pek öyle kolay kolay ilgilendirmezdi. Köylülerin çoğu böyledir. Onların ruhları da babalarının elleri gibi az çok nasırlaşmıştır. Şubat sonlarına doğru Rua Baba, bacağındaki kırığın iyileşmesinin anısına damadına kendi eliyle kocaman bir hindi getirdi. Tosta da üç gün konuk oldu. Şal, Hep hastalarının yanında olduğu için yaşlı adamla Emma ilgilendi. Adam odada pipo içti. Ocağın ızgaralarına tükürdü. Ekimden, tarımdan, danadan, inekten, kümes hayvanlarından, belediye meclisinden söz etti. Öyle ki yola çıkıp da Emma onun arkasından kapıyı kapattığı zaman neredeyse sevinç duyarak buna kendisi de şaştı. Zaten hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı duyduğu küçümseme duygusunu gizlediği yoktu. Bazen çok acayip düşünceler ileri sürdüğü de oluyordu. Herkesin beğendiğini o yeriyor ya da sapıkça, ahlaksızca şeyleri övdüğü oluyordu. Bu yüzden şaşkına dönen kocasının gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Bu sefalet hep sürüp gidecek miydi böyle? Emma bundan yakasını sıyıramayacak mıydı? O da mutlu yaşayan kadınlardan farksızdı nihayet. Bob Esserde daha şişman, daha bayağı, tavırlı ne düşesler görmüştü. Tanrının adaletsizliğine lanetler yağdırıyordu. Ağlamak için başını duvarlara dayıyor, şatafatlı yaşamlara, maskeli balolara Aşırı zevklere imreniyor, bunların vereceği fakat kendisinin tatmadığı ürpertileri özlüyordu. Yüzü solmuş, yüreğinde çarpıntılar başlamıştı. Şal ona yatıştırıcılar verdi, kafurulu banyolar yaptırdı. Denedikleri her şey genç kadını daha da öfkelendiriyordu sanki. Bazı günler çenesi açılıyor, sürekli gevezelik ediyordu. Bu taşkınlıkların arkasından birdenbire uyuşukluklar geliyor, bunun üzerine tek söz söylemeden, hiç kımıldamadan öylece duruyordu. Böyle zamanlarda kollarına biraz kolonya sürdü mü veriyordu. Sürekli tostan yakındığı için, şal karısının hastalığının Bu köyün yaptığı herhangi bir etkinliğe geldiğini sandı. Bu düşünce üzerinde durarak gidip başka bir yere yerleşmeyi ciddi olarak düşünmeye başladı. O gün bugündür de Emma zayıflamak için sirke içmeye, kuru kuru öksürmeye başladı, iştahı da büsbütün kapandı. 4 yıl kaldıktan sonra tostan ayrılmak Şarla ağır geliyordu. Aksi gibi tam da burada işleri yoluna girmeye başlamıştı. Ama bu gerekiyorsa ne yapabilirdi? Karısını alıp eski hocasına göstermek için ruana götürdü. Hocası sinir hastalığı bu dedi. Hava değiştirmesi gerek. Şal sağa sola başvurduktan sonra Neuşatel ilçesinde Yonville adında kalabalık bir köy olduğunu öğrendi. Buranın doktoru Polonyalı bir mülteciydi. Bir hafta önce savuşup gitmişti. Bunun üzerine oradaki eczacıya bir mektup yazarak o yerin nüfusunun kaç olduğunu, en yakın doktorun ne kadar uzaklıkta bulunduğunu, kendinden önceki doktorun yıllık kazancının tutarını sordu. Gelen yanıtlar memnuniyet verici olduğu için Emma'nın sağlık durumu düzelmezse ilkbahara doğru taşınmaya karar verdi. Genç kadın yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bir gün bir çekmeceyi yerleştirirken parmağına bir şey battı. Gelin demetinin demir teliydi bu. Portakal tomurcukları tozdan sararmış, gümüş hareli saten kurdelalarda kıyılarından tarazlanmaya başlamıştı. Emma Demet'i kaldırdığı gibi ateşe attı. Yapma çiçekler kuru ottan daha çabuk alevleniverdi. Sonra da Demet küllerin üzerinde kırmızı bir çalı gibi kala kaldı. Yavaş yavaş yine yanmaya devam ediyordu. Emma onun yanışını seyretti. Karton tomurcuklar patlıyor, pirinç teller bükülüyor, şerit eriyordu. Kağıttan yapraklar büzülmüşlerdi kara kelebekler gibi sallandılar sonra da bacadan uçup gittiler Mart'ta Tostan yola çıktıklarında bayan Emma Bovary hamileydi Yonville Ruhan'dan 8 fersah uzakta Abbevil ve Buve yolları arasında bir vadinin dibinde bulunan bir kasabadır bu vadiden geçen Riyol çayı Adele döküldüğü noktanın yakınlarında üç değirmeni döndürür. İki suyun birleştiği noktada biraz alabalıkta bulunur. Pazar günleri çocuklar da bu alabalıkları oltu ile tutarak eğlenirler. Boğaziye'de ana yoldan ayrılınca Löv bayırına kadar hep ovada gidilir. Bu bayırın üst başından bakılınca da Bütün vadi ayaklarınızın altına serilir. Vadiden geçenlere burayı iki ayrı çehresi olan bir bölgeye çevirir. Solda her yer otluktur. Sadı ise her yer sürülmüş tarla. Çay çimenli alçak tepelerin oluşturduğu kabarıklık altında uzanarak geri yandan brö dolaylarının otlaklarına ulaşır. Doğu yönünde ise ova yavaşça yükselerek genişlemeye başlar, uçsuz bucaksız sarı buğday tarlalarını gözlerinizin önüne serer. Otların kıyısından akan su, çayırların rengiyle tarlaların rengini beyaz bir çizgiyle ayırır. Böylece bütün buralar yere yayılmış kocaman bir harmaniyeye benzer. Öyle bir harmani ki yakası, Kenarı gümüş şeritli yeşil kadifedendir. İnsan buraya ulaştı mı ufuk hizasında argöy ormanının meşelerini görür. Ayrıca yine buradaki Senjan bayırının üstünde yukarıdan aşağı doğru giden eşit eğri büğrü yarıklar vardır. Yağmurların izleridir bunlar. Dağın boz renginin üzerinde ince çizgiler halinde göze çarpan bu tuğla kırmızısı ta ötede o dolaylardan kaynayan birçok çelikli maden suyu pınarlarından gelir. Artık Normandiya'nın, Picardine'nin, Ilde-France'ın bitimindesiniz demektir. Soysuzlaşmış bir bölgedir burası. Görüntülerinde bir özellik nasıl yoksa burada konuşulan dil de öyle yavandır, dümdüzdür. Bütün bu dolaylarda çıkan Nöfşatel peynirlerinin en kötüsü orada yapılır. Biri yandan kum, çakıl dolu bu gevrek toprakları verimli hale getirmek için bol gübre gerektiğinden tarım da burada pahalıya mal olur. 1835'e kadar bile ulaşmak için doğru dürüst bir yol yoktu. Son zamanlarda burada tali bir yol yapıldı. Bu da Abövil'de ve Amiens şoselerini birbirine bağladı. Ruan'dan Flander'e giden yük arabacıları da bazen bu yolu kullanırlardı. Ama Yonville yeni yeni kasabalara bağlandığı halde yine yerinde saydı. Burada halk tarım işlerini düzeltecek yerde para getirmeyen otlaklara saplanıp kalmıştır. Tembel kasabada ovadan ayrılıp elbette dereden yana doğru genişlemiştir. Uzaktan bakıldığında tıpkı su kıyısında uyku çeken bir sığırtmaç gibi kasabanın da bu derenin kıyısında upuzun yattığı görülür. Yokuşun alt başında köprüyü geçtikten sonra iki yanına köpe akçakavaklar dikilmiş bir yol başlar. Bu yolda sizi doğruca kasabanın ilk evlerine ulaştırır. Bu evlerin çevresi çitlerle sarılıdır. Her biri dağınık yapılarla dolu avluların ortasındadır. Her biri birer preshane, arabalık ya da içinde imbik bulunan bir kulübe olan bu yapılar sık ağaçlıkların altına serpiştirilmiştir. Ağaçların dallarına merdivenler, uzun sırıklar, oraklar asılıdır.